Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Hadi bakalım. Her keşif dünyada büyük bir şaşkınlıkla karşılaşırmış. Önce inkar edililmiş, sonra şaşkınlıkla kabul edilirmiş, sonra hayatımızın normalleri arasında sızı verilmiş bu gerçekler. Algının sanal bir kavram olduğunu inanan ben mühendis, algının bilimsel tanımıyla karşılaştım bir gün. İşte bu keşfin macerasını paylaşacağım sizinle. Dedim ya, mühendisim ben. Uzay yolundaki Mr. Spock, duygulardan arınmış verisinden geliyorum ben. Öyle bir dünyanın insanıyım. 2 artı 2 eşittir 4 ve bu 4 kişiden kişiye, toplumdan topluma hele zamanla asla değişmez. Ve hayatın temelini işte bu veriler oluşturur derken ben, hayat dedi ki o öyle değil canım. Dedim ya mühendisim, aileden de mühendisim, babam makine mühendisi, annem biyolog, ablam da ziraat mühendisi. Formüllerle tanımlanabilir bir hayatımız vardı aslında. Güneş batınca eve gelinir, akşam yemekleri hep beraber yenir. İzmirliyim, bu tanımlı kurallar arasında demokratik bir hayatımız vardı. Hayatım için karar almayı evde öğrendim. Kararlarımın arkasında durmayı da evde öğrendim. 7 yaşındayken ilkokula başladığımda babamın ile, ilkokul okul çantasıyla okula gitmeye karar vermişim. Yeni çanta aldıramamışlar bana. 11 yaşında, Hangi okula gideceğime kararını bana bıraktı ailem. Ben de 40 yaşına kadar hayatımın rotasını çiziverdim. Kendim için doğru bir karar verdiğime inandıysam, Ali Veli ne dedi? Toplumun algılarıyla neresine düşüyorum çok da umursamadım. Tavsiye ederim, Adrenalin yapıyor, herkese de lazım bence. İlk hayatımda toplumun algısıyla 18 yaşında çatıştım. Eee... Lise sonunda dediler ki matematik mi biyolojimi seç üniversite sınavına rahat hazırlanmak için biyolojiyi seçtim. Sınav yaklaşırken babam dedi ki gel şöyle bir otur konuşalım. Ankara İstanbul yazma dedi İzmir'de kal. Şöyle bir direndim ama tamam peki dedim. Sonra dedi ki doktor ol yok dedim hayatta doktor olmam. Doktor ol dedi. Yok dedim hayatımın rotasına göre 25'inde para kazanacağım asla olmam. Baktı ki inadım inat ne istersen onu yap dedi. Ben de istediğimi yaptım. İlk tercihe mühendisliği yazdım. İyi de bir puan aldım kazandım. Tebrik telefonları bekliyorum. Herkes de bir ahlı vahlı ses kaydırdın mı evladım? Bir endişe hiçbir şey anlamıyorum ne oluyor? Meğer lisede biyolojiye gidenler tıbba girermiş. Ben girememişim, ahmış vahmış. Algıyı inkar ettiğim an orasıydı. Bana ne dedim? Bana ne düşünürlerse düşünsünler. Ama içme de merak düşmedi değil. Neydi bu iş? Mekanizmasını çözmem lazım, mühendisim ya. Okuldan mezun oldum, yurt dışındayım, yazılım mühendisiyim, sağım solum doktoralı mühendis. Harika bir hayat yaşıyorum. Annemlere e-mail atarken meraklı bir baş yanıma geldi. Dedi ki ne yapıyorsun? Annemlere yazıyorum dedim. Aa annenler latin alfabesi okuyabiliyorlar mı dedim. Şöyle bir bakınca Arapça kullanmıyor musunuz dedim. Hayır iki ay önce Türkiye'de bir hafta tatil yapmamış olsa diyeceğim ki hiçbir şey bilmiyor. Algı tutulması böyle bir şeymiş dedim. Algının zekadan da bağımsız olduğunu, bir şey olduğunu görünce dedim ki şaşkınlıkla varlığını kabul ettim ama henüz mekanizmasını çözememiştim. 2004'de Avrupa Birliği projeleri yapmaya başlayınca yavaş yavaş gizlen perdesini açtım. Giyilebilir bilgisayarlarla vücudum üzerinde iletişim kanallarını tekrar keşfettim. Arkasından akıllı evlere girdim, kapalı alanlarda iletişime gördüm. Sonra internet of things, Allah dedim havadan karalanan her şey... Bu kadar bilgiyi, bu kadar veriyi ben nasıl yöneteceğim diye düşünürken hayatımın içine Blue Brain projesi girdi. Blue Brain projesi insan insan beyninin simülasyonu üzerine başlatılmış bir projeydi. Tanıtım sunumunda işte evrim, insanlık falan diye anlatırken benimle ilgili bir alana geldi. Dedi ki, işte ilk insan memori kompütörü oluşturduğu zaman 256 bitti, işte... Ee, Artı ile eksi transistör arasında 1 Da Zaman geçti, geçti. 2006 yılına geldiğimizde bütün bu bilgiler, mühendisler ve fizikçiler bir arada çalışmış, 1 terabayta avuç içine sığdırmışlar. Vay dedim, 256 bitten 1 terabayta. Harikayız, mühendis olarak çok iyi bir yere geldik. Sonra dedi ki, işte insan beyninde bundan 10 bin tane var. Ne? Şöyle anlatayım kapasiteyim. 300 yıl boyunca kesintisiz bir televizyon şovunu hatasız, atlamasız kaydedebilecek beyin kapasitemiz var. Oh dedim internet of things, hallederim ben onları, problem yok. Sonra iki yıl sonra aynı projenin başka bir sunumuna gittim. O sunumda da bir cümle beni benden aldı. Diyor ki, gözden ve kulaktan beyne giden bilgi bir kablo üzerinde veri taşırken oluşan gürültü kadardır. Yani ihmal edilir, hesaplara katılmaz. Yani gözden ve kulaktan giren bilgiyi, beyin kendisi %99.9'unu kendi oluşturuyor, olsa olsa teorisiyle. Yani beynimizin yarattığı bir dünyada yaşıyoruz. Matrix filmi gerçek olabilir mi diye düşündüm ben. İşte algının bilimsel olarak kanıtlandığı an bu andı benim için. Şimdi inanılmaz bir kapasite olduğunu hep beraber biliyoruz zaten. İşte anne karnındayken itibaren sesler vesaire kayıt ediliyor. İlk başta çocuk doğduğu zaman tekrar tekrar gördüğü o bilgileri kayıt edip algı olarak yazıyor. Sonra da karar mekanizmasında kullanıyor. Yani 3 aylık bek bir aile bireylerini tekrar tekrar gördüğü algılayıp kenara koyuyor. Bunlardan da bir zarar gelmez deyip gülme kararını veriyor. Ya da 3 yaşında bir çocuk merdivenleri inet çıkart, yorularken aslında fiziksel dünyayla nasıl mücadele edeceğine dair bilgi toplamakla meşgul. Yani otur evladım diyoruz ama onun da beynine fiziksel dünya bilgisi lazım tabii. O günlerden bugünlere gelirken sürekli üstüne katman katman bilgiyi ekliyoruz ve bugünlere geldiğimizde dünyayı bu bilgiler ışığında algılıyoruz aslında. Dolayısıyla algı kişisel ve bir bireylere ait bir bilgidir. Şimdi sıfır anından itibaren o gereğen bilgi bilimleriyle dünyayı algılıyoruz diyorum ya... ...az önce konuşmada da geçti, çay bardağı bir tane çay bardağını alalım. Şimdi benim tabii bütün geçmişim hesap kitapla geldiği için... ...ilk önce bardağı görünce ben hemen bir hacim alan hesabı yapıyorum. Dolapta 20 tane sığar bunlardan, fonksiyonel olarak da iyi, kırılmaz alayım ben bunu diyorum. Benim karar mekanizmam bunlara göre çalışıyor. Halbuki sanattan gelen birisi onun estetiğine bakıyor evdeki bardaklarla uyumuna, renk uyumuna vesaireye bakarak karar veriyor. Dolayısıyla algı tamamen kişisel bir bilgidir aslında. Ve bu kişisel bilgi geçmişteki bilgilerimize ta çocukluktan beri gelen bilgiye bağlıdır aslında. Ve zaman içerisinde değişir. Çünkü yeni gelen bilgilerle sürekli yenileniyor bu algı kavramı beynimizde. Ve zamanla değişir diyorum. Onun için 10 on yıl sonra aynı çay bardağına baktığımda Aynı şeyi algılamayacağımın garantisini verebilirim belki de size. Diyorum ya, ben ilk beynimizi mesela bir kumbara gibi düşünün. Sürekli içine bilgi atıyoruz. Bilgi attıkça algımız da ona göre değişiyor. Ne kadar çok farklı konuda eğer içeriye bilgi atarsak o kadar çok yay, algı yelpazemiz de genişliyor. Ben tabii e, uzay yolundaki Mr. Spock dünyasında tek kanallı radyodan her dünyada, her insanda ayrı bir dünya aldığını görünce çok kanallı televizyon dünyasına gelmiş gibi oldum. Algı hepimizin geçmişinden gelmiş, bugüne kadar taşıdığımız bilgi birikimiyle azıcık bilgiden oluşan bir dünya aslında. 34 yaşındayım, finansal bir kurumun üst yöneticisiyim. 11 yaşındaki rotaya göre çok da fena sapmamışım. 2001 finansal krizi oldu, çat işsiz kaldım. Büyük hayal kırıklığı. O güne kadar kendimi işimde tanımlamışım. Gündüzleri aylaklık yapıyorum, arkadaşlarımla geziyorum. Ara sıra da iş bakıyorum ama pek de gitmiyor. Bu, bu arada e, bir ara tesadüfen, hani insanın da aynalarla çok arası iyi olmuyor ya. Bir ara tesadüfen gözüm aynaya dokundu, gözüm gözüme ilişti. Aa, bir baktım gözüm parlıyor. Bir daha baktım. Bildiğiniz mutluyum, işsizim ve mutluyum, delirmiş olmalıyım dedim. Toplum tekrar tekrar gelen bilgileri alıp kenara koyuyor ve onları hap diye bize algı olarak yutturuyor. Ve öyle bir zaman geliyor ki o beynimizin hapishanelerinde, beynimizin kurduğu dünyalarda o yuttuğumuz haplar gözümüzü ediyor Ve kendi mutluluğumuza bile kör olabiliyoruz. Ne tuhaf değil mi? Ama bunun algının kavramının bu olduğunu anlayınca panzehirini düşünüyor tabii insan. Soru sormak, sorgulamak cesaretle üzerine yürümemiz gerekiyor tabii. Ancak o zaman ger hayatın gerçek verileri üzerine ulaşabiliyoruz. Ve ondan sonra veri bankalarını bunun üzerine yükleyip bambaşka bir dünya yaratabiliyoruz yeniden. Beyin şöyle çalışıyor, bilmiyor muyum ben bir şey, merak ederim, alıştırırım, içeriye koyarım. Eğer biliyorsa, vakti de varsa biraz sorguluyor ne olup ne bittiğini. Yeni bilgilerle tazeliyor olanı. Eğer biraz tembelliğe kapıldıysa olanı çekmeceden çıkarıp kullanıyor. İstis sen mutsuzsun gibi. Bilgi, soru sormak cesaret istiyor tabii. Yani herkes ah vah kaydırdın mı evladım derken babam karşıma çıktı kaçıncı tercihindi diye sordu. Ve pole ben çok minnettarım, Arap alfabesi kullanmıyor musunuz diye sorduğu için. Her zaman her şeyi sorgulamamız mümkün olmayabilir. Yani ara ara tatilde olabiliriz, rahat etmek isteyebiliriz, alacağımız yanatlardan korkuyor olabiliriz. Ama o zaman bilmemiz gerekiyor ki gerçek bir hayat yaşamıyoruz. Toplumun, arkadaşlarımızın, etrafımızın bize biçip giydirdiği o elbiselerle hayatın içinde salınıveriyoruz. Geçen bizim gerçek hayatımızdan geçen zaman. Algı yönetilmesi gereken bir şey. Algıyı siz mi yönetiyorsunuz yoksa algı tarafından mı yönetiliyorsunuz? Eğer doğru soruları sorup gerçek bilgileri almıyorsak başkalarının yarattığı hayatın içinde gezdiğimiz söylenebilir. Eskiler 40 kere söyleme olur derlerdi. Nedenim buymuş? Çünkü tekrar tekrar gelen bilgi algı olarak haneye kabul hanesine yazılıyor. Kabul hanesine yazıldıktan sonra gerçek mi değil mi çok da fazla ilgilenilmiyor aslında. Geçenlerde Türkiye'de hepsi beraber bunu yaşadık. Yani bir kişi televizyona çıkıp 40 kere yapmadım ben derse algı kanalları içinde yapmamış olabilir diye sızmaya başlıyor. Eğer yeter, eğer yeterince cesaretimiz yoksa, doğrularla mücadele edecek halimiz yoksa, hap yapıp yutturulmuş o bilgileri kanıp zaten bir şey de değişmez deyip bunların üzerine yatıvermemiz vermemiz mümkün. Eğer algıyı biz yönetmezsek, birileri yönetiverir o algıyı bizim adımıza. Sosyal medyada da benzer bir durum var, İtiraf etmeliyim ki. Doğru ya da yanlış bir bilgi üretebiliriz. Ürettiğimiz o bilgiyi eğer etki alanımızda varsa dalga dalga yayabiliriz. Yaydığımız dalga eko yapıp bize geldiğinde, aa gördün mü bak böyleymiş diyebilecek hale bile gelebiliriz. Bu öyle bir şey ki, mesela bir tweet attık, 10 bin kere, 20 bin kere yayınlandı. İşte öyle bir algıya kapılıyoruz ki 70 milyon insan 20 bin tweetli hepimiz aynı dünyadaymışız gibi geliyor bize. Algı yönetilmesi gereken bir içgüdüdür. Algı yönetimi Matrix filmindeki hap seçimi gibi olabilir mi sizce? Yani beynimizin hapislerinde kalabiliriz ya da cesaretle kapıyı açıp yepyeni bir dünyaya girebiliriz. Hazır pastalar üzerinde bize yönetilmiş, verilmiş hayatı alıp ajan simit olabiliriz. Ya da yeni bilgilere koşup bambaşka dünyalara açılan Leo olabiliriz. Mavi hap mı? Kırmızı hap mı? Kaybedeceğimiz en fazla gerçek bir hayat. <gülüyor> Eğer yüreğimizde yeterince cesaret varsa beynimiz temiz bilgiyle dolu olacaktır. Algımız açık olsun. Saygılarımla.